Ve Özdeş Özbay Merhabalar herkese Bir iklim için programı daha başladı Ben Deniz Ömer Madra Ben Yüca Sönmez Ben Özdeş Özbay Destekçimiz Fatih Oktay'a da teşekkür ederek başlayalım. Evet bugün daha önce geçen hafta da üzerinde birazcık durma fırsatı bulmuştuk. İstilacı türlerin yükselen istilası diyelim ya da saldırısı altında pardon neler olup bitiyor. Yücel sen bunu takip ediyorsun epey bir süreden beri. Özellikle de İstanbul'da bir yükselişten bahsediliyor galiba öyle mi? Aslında tüm Türkiye'de ciddi bir yükseliş söz konusu istilacı türlerin etkileri konusunda benim e, Türkiye'deki <gülüyor> en çok şaşırdığım konuların başından biridir. Yıllardır doğa koruma hareketinin içinde olmama karşın bu kadar önümüzde ciddi bir tehlike ve tehdit varken e, bu kadar seyrediyor olmak ve bir şey yapmıyor olmak e, gerçekten beni halen çok şaşırtan şeylerden bir tanesi ki artık çok aşağıya şaşırıyorum doğa konusunda. E, i̇stilacı türlerde bunlardan bir tanesi çok ciddi bir problem öyle ki e, neredeyse her ürüne denk gelecek aşağı yukarı bir istilacı türümüz oldu Türkiye'de. Yani turunçgillerinden tutun da işte sebze bahçelerine kadar ağaçlardan tutun e, diğer tarımsal ürünlere kadar hatta ve hatta arıcılığa kadar e, etkili olan bir istilacı türümüz var ülkemizde. Sayıları oldukça fazla. Dünyada ve Avrupa'da da bu ciddi bir problem. Özellikle son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte bazı şartlar ve koşulların değişmesiyle ciddi manada da etkisi artan bir şey, sorun. En son olarak geçen hafta gazetelerde çok yoğun olarak yer aldı. İstanbul'da, İstanbul'un köylerinde e, ...vampir e, kelebek denen bir e, aslında bir böcek olan ama küçüklüğü ve kanatları nedeniyle bir kelebeğe benzetilen bir böcek türü. E, bu böcek türünün e, latincesi Japonica e, adından da anlaşılacağı gibi aslında Japonya'dan e, bir ağacın üzerinde Sochi'ye bir şeye geliyor bu botanik bahçesine geliyor... Yıllar içinde oradan çoğalıp daha sıcak ve nemli yerleri sevdiği için Gürcistan'a geçiyor. Gürcistan'dan da 90'lı yılların başında Türkiye sınırlarına girdiği biliniyor bu böceğin. Ee, çok ibretlik bir hikayesi var. Ee, aslında istilajlı türlerle ilgili çok şey anlatan bir örnek. Şimdi bu böcek giriyor 90'larda ama çok uzun süre herhangi bir etkisi olmuyor bölgeye. Ee, ta ki HES'ler yapılıp doğadan tatlı su alınana kadar HES'ler yapılıp dereler e, borulara ve tünellere hapsedildiğinde e, bu e, vampir kelebek denen böceğin bir düşmanı var helikopter böcekleri. E, onlar sayıları kontrol altında tutuyorlar çok uzun süre. Ancak bu HES'lerle beraber ömrünün yarısını dağdaki tatlı sularda, kırlardaki tatlı sularda geçiren helikopter böceklerinin sayısı çok azalınca HES'ler nedeniyle bu vampir kelebeğin nüfusunda olağanüstü bir artış yaşanmaya başlıyor ve yıllar içinde de giderek etkisi artıyor. Ben bu sorunu ilk gidip yerinde gördüğümde Bundan 6 sene önce yaklaşık özellikle Trabzon tarafında gözlerime inanamadım çünkü bir bahçe düşünün içinde incir ağacı, domates, salatalık, biber, fasulye, çalısı işte başka türlü ağaçların olduğu bir alanı komple bu böcekler kaplamış ve bunların şöyle bir özelliği var. Ağızlarında bir hortumları var ve bu hortumlar nedeniyle hortumlarla ağacın gövdesine e, yapışıp öz suyunu emiyorlar ve kuru, kurutuyorlar. Sadece ağaç değil, üzerine yapıştıkları her şeyi kurutuyorlar. Ve bununla da baş edilmesi mümkün değil. Çünkü ilaç atamıyorlar. Zaten kendi yedikleri içtiklerine ilaç atmış olacaklar. E, bir, ikincisi e, attıkları ilaç zaten yağmur suyuyla hemen... E, inip toprağa ve suya karışıyor. Çünkü çok bölge iki günde bir yağmur yağın, üç günde bir yağmur yağın bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla çaresiz bir şekilde ne yapacaklarını bilmez bir halde e, bekliyordu insanlar. Hiçbir şey yapamıyorlardı. E, konuyla ilgili akademik çalışmalarda da e, şöyle şeyler e, yıllar içinde gelişti. İşte Bu böceği aslında yok edecek başka bir böcek aramaya başladı yetkililer. Böceğin nüfusunu kontrol edecek ki oysa vardı bu zaten yok et, yok edildiği için bu sorun ortada, ortaya böyle çıktı. Şimdi, ben ta o zamanlarda bunun makalesini yazdığımda Bolu'dan ve İstanbul'un Sarıyer'in kırsal kesimlerinden e, telefonlar ve mailler almıştım. ya Bizde de böyle bir sorun vardı biz ne olduğunu bilmiyorduk adını koyamamıştık şimdi öğrendik ki bu böyle bir problemmiş diye. Ee, aslında bizim sadece Doğu Karadeniz'de olduğunu düşündüğümüz problemin Karadeniz boyunca ilerleyip ta İstanbul'a kadar ulaştığını fark ettim. Dolayısıyla bugün de e, o dönem İstanbul için e, çok ciddi bir problem olmayan yani bugünkü kadar ciddi bir problem olmayan ama problem olan konu e, yıllar içinde aynı Karadeniz'de olduğu gibi e, bu böceğin çoğalarak yaygınlaşmasıyla etkisini çok fazla arttırmış durumda. E, bu özellikle Karadeniz'de fındık ağaçları konusunda ciddi zararları söz konusu bu böceğin. E, ve etki alanını da giderek de arttırıyor sayısıyla birlikte ve biz halen e, biraz çaresiz bir şekilde bu durumu inceliyoruz. Bu örnek üzerinden aslında biraz istilacı türleri anlatmakta fayda var. İstilacı dediğimiz şey aslında bir yerde olmayan, yaşamayan, o bölgede hiçbir zaman bulunmamış bir canlının bir şekilde taşınarak o bölgeye gelmesi ve o bölgede uyum sağlayıp çok hızlı bir şekilde nüfusunu arttırıp etkili bir hale geçmesine diyoruz. Hem karada hem denizde hem de e, iç su göllerimizde bu problem çok çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle mesela iç su göllerimizde neredeyse e, istilacı olmayan tür yok e, demek mümkün. E, birkaç tane örnek vermek istiyorum ona. Mesela bizim e, gümüş havuz balığı dediğimiz aslında... E, İsrail sazanı Çin sazanı olarak da bilinen bir tür var. Ee, bu türün anavatanı Çin, Rusya ve Kuzey Avrupa. Ee, Tunca Nehri'nin taşması sonucu Bulgaristan'dan gelerek önce Trakya'daki sulara, oradan da Türkiye'deki tüm iç sulara yayılmış bir balık. Ee, ve Ciddi anlamda yerli türleri baskılayan bir balık. Güneş levreği dediğimiz bir tür var. Bu da akvaryumlardan e, tatlı sulara karışan bir balık. Ama bugün yine birçok göl, gölümüzde var. Ve e, tatlı sularımızda çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Sivrisinek balığı denen bir balık var. 1920-30'larda Türkiye'ye gelmiş e, bir tür. Dünyanın en tehlikeli yüz istilacısından biri gösteriliyor. Ee, çakıl balığı var, gömüş balığı var e, iç sularda. Bunlar ciddi anlamda yerli türleri tehdit ediyorlar. Hatta ve hatta tam e, e, birkaç tane türü de yok ettikleri e, üzerine araştırmalar var, makaleler var e, yerli türü tamamen yok ettiklerine dair. Evet, bu... <gülüyor> Yalnız balıklar değil tabii deniz anaları <gülüyor> da de çok sık e, evet. görü ve artmakta olduğu da e, sık sık gelen haberler arasında o da bir anlamda istilacı e, bir tür sayılabilir. Var onların arasında da öyle türler var. Denizlerde bunun daha vahim. Ee, yani Akdeniz'de 500'ün üzerinde istilacı tür olduğunu kim akademisyenlere göre de bu sayının 1000'e yaklaştığı falan e, söyleniyor. Ama 500'ün üzerinde olduğu bir gerçek ortak kanı şu anda bu yönde. E, çok ciddi bir e, su üyeş kanalından e, taşınma e, var. E, tropik denizlerden Akdeniz'e geliyor balıklar ve şöyle bir şey oluyor. Akdeniz'e gelen balıkların e, tamamen yepyeni bir yere geliyorlar. Burada herhangi bir düşmanları yok. Herhangi bir nüfuslarını dengede tutacak e, herhangi bir durum yok. E, ve birçoğunun ekonomik değeri de yok. O yüzden avlanmıyorlar da. Bu nedenle çok hızlı çoğalıp Kimisi yerli türlerin yumurtalarını yiyor, Akdeniz'deki türlerin kimisi yavrularını yiyor, kimisi onların beslendiği beslenme alanlarını kurutuyor vesaire gibi ciddi problemlere neden oluyorlar. İşte bunların en son bilineni, işte biraz da güzelliğinden dolayı bir sembol tür haline geldi neredeyse aslan balığı ve balon balığı. Bu ikisi çok sembol Oldu özellikle denizdeki istila e, konusunda. Şöyle ilginç bir bilgi de var. Balon balığı a, tropik denizlerden gelip Akdeniz'e girdi. Zamanla yukarı doğru çıkmaya başladı ve şimdi artık e, Marmara'da ve Karadeniz'de de balon balığına rastlandığını söyleyen akademisyenler var. Bununla ilgili çalışma yapan akademisyenler var. Ee, bu aslında ne, nasıl hızlı yayıldıklarını, etki alanlarını nasıl genişlettiklerine çok güzel bir örnek. Zaten e, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler de bir istilacı türlerle ilgili bir rapor yayınladı. Burada sadece e, e, a, ağaç yılanı ve e, boğa kurbağasının etkisi ki bunu ikisi her ikisi de e, dünyanın... <gülüyor> Pardon en tehlikeli <gülüyor> 100 türü arasında gösteriliyor ve e, bunların yaklaşık 7 milyar dolarlık bir e, ekonomik zarara neden olduğu ifade ediliyordu raporda. E, totalde ise totalde ise dünya çapında ise istilacı türlerin zararı trilyonları geçmiş durumda, trilyon dolarları geçmiş durumda. Tam rakamı şu anda hatırlamıyorum ama korkunç bir boyuta ulaşmış durumda. Ee, şimdi. E, Birleşmiş sadece... Milletler, pardon sözünü kestim. Hı hı. Birleşmiş Milletler raporu bunun hem sebebi, bir de önlenebilmesi tedbirleri hakkında bir şeyler içeriyor mu? Ee, sebepleri ve önlenmesi konusunda da e, Birleşmiş Milletlerde dahil bir sürü çalışmalar var. E, öncelikle. E, bu istilacı türlerin doğaya nasıl karıştığına e, bakmakta fayda var, nasıl engelleneceğini görmek için. E, i̇şte mesela biraz önce göllerden bahsettik. E, akvaryumlardan göllere giren balıklar var. E, elle göllere atılan balıklar var. E, bilerek yapılan, bilmeyerek yapılan e, hareketler var. Bir de bizim kendi elimizle açtığımız Süveyş kanalı gibi... E, aslında başka bir denize bağlantısı olmayan denize bağlantı vererek oradaki türlerin gelmesini sağlayan bir takım eylemlerimiz var. Onun dışında ilk başta anlattığım gibi işte Japonya'da bir ağacın üstünde gelen e, böceğin çoğalıp bugün Türkiye'de tehdit haline gelmesi ki bu ta 1900'lerin başında yaşanan bir şeyden bahsediyorum ben. Yani böceğin Rusya'ya gelmesi 1900'lerin başı. 1990'ların başı Türkiye'ye gelmesi ve bugün bu krizi ciddi yaşamamız yani aslında şey gibi biraz bu pimi çekilmiş bomba gibi bir yere saklanıyor. Siz onu fark edemiyorsunuz, önemsemiyorsunuz, ciddiye almıyorsunuz ta ki o bölgeyi etkileyebilecek bir nüfusa, bir çoğunluğa, yaşam alanına ulaşana kadar. Dolayısıyla böyle halen gizlenmiş bir sürü tehlikede muhtemelen var ve bunu engellemenin yolu birincisi <gülüyor> tabii ki işte yurt dışından taşınmasını bir şekilde engellemek başka bitkilerle, işte bitki ithalatıyla ya da bitki ihracatıyla göndermek ya da almak en şeylerden bir tanesi. Bunu engellemenin yollarından bir tanesi. Bunun ciddi bir şekilde kontrolden geçip yapılıyor olması lazım. Hatta bazı türlerle ilgili belki bu risk göze alınıp asla ithalat ve itha ihracatının yapılmaması gereken şeyler var. Bu konulara dikkat eder oldu Dünya'daki ülkeler son zamanlarda ama yine de çok fazla dikkat edilmesi gereken bir konu, çok fazla önlem alınması bir alınması gereken bir konu ve biz aslında bu tehlikenin şimdi şimdi farkına varıyoruz. Biraz da ne yapacağımızı tam olarak bilmeden bu sorunla yüzleşmiş durumdayız. Evet, tabii, yani şeyler daha zor. Evet iklim değişikliğine yol açan bütün bu fosil yakıt lerin engellenebilmesi ve yasaklanıp giderilmesi ve onun yerine yenilenebilir enerjiye <gülüyor> hızla geçilmesi yolunda yıllardır söylenenlerin de ciddi bir etkisi bunların yapılmamasından gelen de denge biyolojik denge bozuklukları biyose biyosferdeki bozulmaların da ciddi şekilde etkisi olduğunu da tabii Ayrıca ince, çeşitli incelemelerde ele alıyorlar. Yani. Evet bu çok önemli bir nokta Ömer abi özellikle. Mesela biraz önce verdiğim işte vampir böcekle ilgili, kelemekle ilgili tam da söylediğiniz şey sıcak ve nemli yerleri seviyor e, bu böcek. Ve iklim değişikliğinin artan etkisi özellikle Karadeniz'de sıcak ve nemi arttırdığı için inanılmaz bir e, uygun ortam buluyor çoğalmak ve çoğalmak. E, daha fazla alana yayılmak için herhangi bir düşmanı da olmadığı için çok hızlı bir şekilde yayılıp etkili bir istilacı tür haline geliyor. Türkiye'deki problemin en ciddi şeyi bu tam da sizin söylediğiniz şey Ömer abi. Akdeniz'deki istilanın nedeni de Akdeniz'in fazla ısınması nedeniyle ısı bariyerinin kalkması. Yani normalde Tropik sıcak denizlerde yaşayan bir e, balık bir tür daha soğuk bir denize geçmek istemez. Yani o, orada olmak istemez. Ama Akdeniz'i biz o kadar ısıtmaya başladık ki iklimle beraber, iklim kriziyle beraber. Artık orası da bir tropik deniz haline geliyor. Ve hatırlarsınız bilim insanları da Türkiye'de iklim değişikliğiyle ilgili Türkiye ikliminin tropik iklime doğru evrildiğini söylüyor. Evet, zaten evet. son araştırmalarda ortalamanın 6 derece neredeyse 6.1 derece artmış olduğu gibi akıl durdurucu bir rakam da verdiler son raporlarda. Evet böyle bir bölgeden geliyorsanız ve böyle bir sıcaklık artışı yaşanıyorsa burası sizin için türünüz için gelişip ve etki alanını arttırmak için inanılmaz uygun bir ortam sağlıyor ki aynı şey e, özellikle bir kaplan sivrisinekleri gibi sivrisinek türleri içinde söz konusu. E, onlar da mesela Afrika kökenli, uzak Doğu kökenli sinekler, sivrisinekler olmasına karşı e, bugün İstanbul'da ciddi bir problemler artık. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin önemli bir bölümünde Karadeniz'den Taşin'in İzmir'e kadar kıyı boyunca görüldüğü yerler bunlar. Etkili ve bazı hastalıkları taşıyorlar. Yani bazı hastalıklı insanları ısırdıkları ısırdıktan sonra size konduklarında o hastalığı size taşıma potansiyelleri var bu sürü sineklerin. Ee, ve bizim yerli türlerden çok farklılar. Gece gündüz fark etmiyor. Bir kere ısırıp gitmek gibi bir şey de yok. Çok da saldırganlar. Ee, ve iklim e, ve şehirlerimizdeki artan ısı bunların da sayısının artmasında Artması için inanılmaz uygun bir ortam sağlıyor. Yani biz aslında özetle e, iklim e, krizi nedeniyle inanılmaz iyi bir ortam sağlıyoruz bu istilacı türlere ve bunun faturası da her geçen gün artıyor. İşte kırmızı palmiye böceği denen bir böcek vardı, palmiyeleri kuruttu. İşte ay çiçeklerine bir böcek dadandı. Şimdi bölge bölge çekirge sürüleri çıkıyor, Afrika çekirgesi çıkıyor. İşte en son ee, Hakkari tarafında görüldü böyle bir sürü. İzmir tarafında var. E, i̇şte turunçgilere dadanan bir istilacı türümüz var. Onun dışında bağ bahçede etkili olan türler var, buğdayda etkili olan türler var. Yani ciddi anlamda e, neredeyse her ürün için ülkemize bir istilacı tür gelmiş durumda ve biz e, bu konuyu ne yazık ki maalesef hala çok ciddiye almış değiliz. Evet yani yetkililer de mesela gidip yerinde inceleme yapan e, bakan ya da bakan yardımcısı gibi yetkililer var ama baktım o kadar da e, vahim bir durum görmedim plan diye de açıklamalar geliyor. Evet, evet, evet. Yani işte yetkililerin yaklaşımı şu. Doğaldaki zaten var olan bir predatörü avcıyı yok ediyorsunuz HES'lerle ve tatlı sularla sonra gidip onun yerine nasıl bir böcek koyarız diye bakıyorsunuz. Yani ekolojik dengeyi alt üst ettikten sonra iklimle ilgili hiçbir şey yapmadıktan sonra bunlar nasıl mücadele edeceğinizi araştırmanın da çok bir manası yok aslında bir noktada. Yani bulacağınız çözüm de çok geçici ve lokal bir çözüm olacaktır. E, yetkililerimizin ve e, etkililerimizin e, düşünce ve davranış biçimleri böyle. Böyle olunca da tabii bir şeyi önleyemiyorsunuz. Herhangi bir şeyin önüne geçemiyorsunuz. Yani benim bildiğim beş yıldır o böcek aranıyor hala e, maalesef. Buna karşılık da hala işte, <gülüyor> yeni petrol ve gaz aramalarına da bütün e, verilen... Taahhütlere rağmen yani Paris İklim Anlaşması'na taraf olup verilen taahhütlere rağmen de yeni Doğu Akdeniz'de açılımlar filan yani tam bunu engellemek yerine... Körük'te ateşe... Evet, evet evet aynen ateşe körükle gidiyoruz. Ya da bilmiyorum belki de nihai çözüm diyebiliriz. <gülüyor> Gezegeni yeteri kadar ısıtırsanız ne istilacı tür ne bir şey hiç micik kalmaz ortada. evet final olur. Nihai çözüm. Evet ama o zaman bayağı bayağı ısıtılması lazım yani böyle ee, altında ate ateş Çok çok zor olmayacak gibi duruyor evet, <gülüyor> yakılması lazım çünkü sıcağı çok seven türlerden bir şu anda dert yanıyoruz aslında bir yanıyla. Ee, bir şeyin altını daha çizmekte fayda var. Bir ee, de bitirmek üzereyiz. Evet. Bize ekonomik maliyetleri çok artmış durumda. Bir, bir de sağlık olarak maliyetleri de artmış durumda. Bu istilacı türler nedeniyle yediğimiz içtiğimiz üzerine atılan ilacın da zehrin de haddi hesabı yok. Evet. Yani bir, sofradakini alıyor. iki sofraya gelenin de sağlıklı ve normal bir şekilde gelmesinin önüne geçen bir durum söz konusu. Biz tabii bütün o atılan tarımsal zehirler toprağı, havayı, suyu ve besinimizi e, kirletiyor ve e, işte bağışıklık sisteminden tutun türlü çeşitli işte, hastalıklara kadar bir sürü e, fiziksel çöküşe neden oluyor bunlar. Her şey güz güzel olacak deyip bitirelim. Peki. Hoşça kalın. Hoşça, hoşça kalın. Görüşürüm. Görüşmek üzere.